Hürriyete hitap. Ey hürriyet-i şer'i, öyle müthiş ve fakat güzel ve müjdeli bir sada ile çağırıyorsun ki, benim gibi bir bedeviyi tabakat-ı gaflet altında yatmışken uyandırıyorsun. Sen olmasaydın ben ve umum millet zindan-ı esarette kalacaktık. Seni ömrü ebedi ile tebşir ediyorum. Eğer Aynül Hayat-ı Şeriatı menba-ı hayat yapsan ve o cennette neşvunema bulsan bu milleti mazlumenin de eski zamana nispeten bin derece terakki edeceğini müjde veriyorum eğer hakkıyla seni rehber etse ve ağrazı şahsi ve fikri intikam ile sizi lekedar etmezse. ya rab ne saadetli bir kıyamet ve ne güzel bir haşir ki vel bahtu ba'del mevti hakikatinin küçük bir misalini bu zaman bize tasvir ediyor şöyle ki Asya'nın ve Rumeli'nin köşelerinde metfun olan medeniyeti kadîme hayata başlamış. Menfaatini mazarratı umumiye de arayan ve istibdadı arzu edenler ya leyteni kuntu turaben demeye başladılar. Yeni hükümeti meşrutamız mucize gibi doğduğu için inşallah bir seneye kadar nukellimu men kane fil mehtisabiyen sırrına mazhar olacağız. Mütevekkilane saburane tuttuğumuz otuz sene Ramazanı sükûtun sebebi ki azapsız cenneti terakki ve medeniyet kapılarını bize açmıştır. Hakimiyet-i Milliye'nin beraati istihlali olan kanunu şer'i hazine cennet gibi bizi duhule davet ediyor. Ey mazlum ihvan-ı vatan gidelim dahil olalım. Birinci kapısı şeriat dairesinde ittihad-ı kulûb İkincisi muhabbeti milliye, üçüncüsü maarif, dördüncüsü saiye insani, beşincisi terki sefahettir. Ötekilerini sizin zihninize havale ediyorum. Sakın ey ihvanı vatan, sefahetlerle ve dindeleubaliliklerle tekrar öldürmeyiniz. Ve bütün efkarı fasideye ve ahlakı rezileye ve desaisi şeytaniyeye ve tabas bu saate karşı şeriatı garra üzerine müesses olan kanunu esasi Azrail hükmüne geçti onları öldürdü sakın ey ihvanı vatan israfat ve hilafı ı şeriat ve lezay-ı zina meşrua ile tekrar ihya etmeyiniz demek şimdiye kadar mezardaydık, idik şimdi bu ittihad-ı millet ve meşrutiyet ile rahma madere geçtik meşvune ma bulacağız Yüz bu kadar sene geri kaldığımız mesafe terakkiden inşallah mucize-i peygamberiyle Şemendiferi Kanunu Şer'iyeyi esasiyeye amelen ve Burak-ı meşvereti Şer'iyeye fikren bineceğiz. Bu bahşetengiz Sahra-i Kebiri kısa zamanda tayyetmekle beraber milale mütemeddine ile omuz omuza müsabaka edeceğiz. Zira onlar kah öküz arabasına binmişler yola gitmişler. Biz birdenbire şimendifer ve balon gibi mebadiye bineceğiz, geçeceğiz. Belki cami ahlak-ı hasene olan hakikatı İslamiyenin ve istidada fıtriyenin ve feyzi imanın ve şiddeti açlığın hazma verdiği teshil yardımıyla tersah fersah geçeceğiz. Nasıl ki vaktiyle geçmiştik. Talebeliğin bana verdiği vazifeyle ve hürriyetin fermanı mezuniyetiyle ihtar ediyorum ki. Ey ebnâ-i vatan, hürriyeti sui tefsir etmeyiniz ta elimizden kaçmasın ve müteaffin olan eski esareti başka kapta bize içirmekle bizi boğmasın. Haşiye: Evet, daha dehşetli bir istibdat ile pek acı ve zehirli bir esareti bize içirdiler. Zira hürriyet, mürâat-ı ahkâm ve âdâb-ı şeriat ve ahlâk-ı haseneyle tahakkuk eder ve neşvünema bulur bediyü zaman Yaşasın şeriatı Ahmedi Aleyhissalatu vesselam Dini Jeride 77 5 Mart 1325 18 Mart 1909 Şeriatı Garra kelamı ezeli'den geldiğinden ebede gidecektir Nefsi emmare'nin istibdad-ı rezilesinden selametimiz, İslamiyete diledir. O hablül metine temessük iledir ve haklı hürriyetten hakkıyla istifade etmek imandan istimdadiledir. Zira sani aleme hakkıyla abd ve hizmetkar olanın halka ubudiyete tenezzül etmemesi gerektir. Herkes kendi aleminde bir kumandan olduğundan alemi asgarında cihad-ı ekber ile mükelleftir ve ahlaka ahmediyeyle tahalluk ve sünnet-i nebeviyeyi ihya ile muvazzaftır. Ey evliyayi umur, tevfik isterseniz kavanini adetullah'a tevfik-i hareket ediniz. Yoksa tevfiksizlik ile cevabı red alacaksınız. Zira maruf umum enbiyanın memaliki İslamiye ve Osmaniyeden zuhuru kader-i ilahinin bir işaret ve remzidir ki bu memleket insanlarının makinei tekemmülâtının buharı diyanettir ve bu Asya ve Afrika tarlasının ve Rumeli bostanının çiçekleri ziyay i İslamiyetle neşvune nema bulacaktır. Dünya için din feda olunmaz. Gebermiş istibdadı muhafaza için vaktiyle mesail-i şeriat rüşvet verilirdi. Dinin meseleleri terk ve feda edilmesinden zarardan başka ne faydası görüldü? Milletin kalb hastalığı, zafı diyanettir. Bunu takviye ile sıhhat bulabilir. Bizim cemaatimizin meşrebi, muhabbete muhabbet ve husumete husumettir. Yani İslam muhabbete imdat ve husumet askerini bozmaktır. Mesleğimiz ise, ahlak ahmediye ile tahalluk ve sünnet-i peygamberiyi ihya etmektir. Ve rehberimiz, şeriat-ı garra ve kılıncımız da Berahine kat'a ve maksadımız ilahi kelametullah'tır. Bediüzzaman. Hakikat Dini Ceride yetmiş, 26 Şubat 1324 Mart 1909. Biz Kalubela'dan Cemiyet-i Muhammediye'de dahiliz. Cihetül vahdet-i ittihadımız tevhid'dir. Peyman ve yeminimiz imandır. Madem ki muvahhidiz, müttehidiz. Her bir mümin ilay kelimetullah ile mükelleftir. Bu zamanda en büyük sebebi maddeten terakki etmektir. Zira ecnebiler fünun ve sanayi silahıyla bizi istibdad-ı manevileri altında eziyorlar. Biz de fen ve sanat silahıyla ilay kelimetullah'ın en müthiş düşmanı olan cehil ve fakr ve ihtilaf-ı efkara cihat edeceğiz. Ama cihad-ı hariciyi şeriat-ı garra'nın berahine katasının elmas kılınçlarını havale edeceğiz zira medenilere galibe çalmak ikna iledir söz anlamayan vahşiler gibi icbari ile değildir biz muhabbet fedaileriyiz husumete vaktimiz yoktur meşrutiyet ki adalet ve meşveret ve kanunda inhisarı kuvvetten ibarettir 13 asır evvel şeriat-ı garra ettiğinden ahkamda Avrupa'ya dilencilik etmek dini İslam'a büyük bir cinayettir ve şimale müteveccihen namaz kılmak gibidir. Kuvvet kanunda olmalı yoksa istibdat tevzi olunmuş olur. İnna'llaha huval kaviyyul metin hakim ve amiri vicdani olmalı. O da marifeti tam ve medeniyeti am ve yahuddini İslam namı ile olmalı. Yoksa istibdat daima hüküm ferma olacaktır. İttifak hüdadadır. Heva ve heveste de değil. İnsanlar hür oldular ama yine Abdullah'tırlar. Her şey hür oldu. Başkasının kusuru insanın kusuruna senet ve özür olamaz. Yes, mani her kemaldir. Neme razım, başkası düşünsün istibadın yadikarıdır. Bediüzzaman.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 Bediüzzaman, onlar mahkeme binasının bahçesinde asılı durdukları ve kendisi de pencereden onları gördüğü bir halde muhakeme olunur. Mahkeme reisi Hurşit Paşa sorar: Sen de şeriat istemişsin. Bediüzzaman cevap verir: Şeriatın bir hakikatına bin ruhum olsa feda etmeye hazırım, zira şeriat sebebi saadet ve adaleti mahz ve fazilet'tir.